Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hazreti Rasûl'ün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz sunumların bugün 22.'sini yapacağız inşallah. Salat-ı İkame 5. bölüm. Bundan önceki bölümlerde Kur'an'ın Türkçe çevirilerinde yani meallerinde ve tefsirlerde salat kelimesine verilen anlamları değişik açılardan inceledik konuyu bir başka açıdan da incelemek gerekiyor. Yaptığımız tespitlerde salat kelimesine dua, namaz, görev, Allah'tan sakınmak, Allah'a karşı gelmekten sakınmak, zihinsel ve mali destek vermek, destek çıkmak, hıppe irade etmek, Allah için yeryüzünde kıyama kalkmak gibi anlamlar verildiğini görmüştür, tespit etmiştik. Anlaşılan o ki, hemen her kişi salat kelimesine kendi inancı İdolisi doğrusunda, bakış açısı doğrusunda anlam vermeye çalışmıştır. Aslında işin özünde bir şey var. Allah ayetlerini Zümer suresinin 28. ayetinde mealen belirttiği gibi korunsunlar diye pürüzsüz Arapça bir Kur'an indiriyor. Niçin sorusuna da yine Allah Yusuf suresinin 2. ayetinde mealen anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik diye cevap veriyor. Burada ne anlıyoruz? Ayetlerin indirildiği dönemde, o dönemde yaşayan Araplar ayetleri anlıyorlar. İster kabul etsinler, ister etmesinler. İster inansınlar, ister inanmasınlar. Ayetlere muhatap olanlar, ayetleri anlayamayız, anlamadık demiyorlar. Çünkü... Kendi konuştukları dil ile ayetler indirilmiştir. Konuştukları dil nedir? İnsanların kullandıkları, yaşayan o gün insanların dillerinde, sözlerinde, yaşamında var olan Arapça sözcüklerdir. Bugün nasıl ülkemizde kişiler birbirleriyle konuşurken her konuda belli bir dil kullanıyorlarsa, konuşma dili dediğimiz bir dil kullanıyorlarsa, ve herkes bu dille kendilerine anlatılanı anlayabiliyor ise o gün ayetlerde Arapların konuşma diliyle gelmiştir. Demek ki Kur'an'da geçen sözcükler toplumda konuşulmaktadır. Veya şöyle diyelim, Allah toplumun konuşmadığı sözcükler ile ayetlerini göndermemiştir. Yani o toplum kendileri bir Arapça dil kullanıyor, Allah da ayetlerini o toplumun konuşmadığı bir sözcükle Konuşmadığı bir dille göndermiyor. Mesela bugün Türkiye'de konuşma dili var. Bu konuşma diline karşılık diyelim ki ayet geliyor. Nereden geliyor? Selçuklu'nun, Osmanlı'nın konuştuğu dille veyahut da onların edebiyatlarının bir diliyle veya fakirlerin bir diliyle gelmiyor. Yani havasın, üst tabakanın diliyle gelmiyor. Avamın, yani halkın, toplumun konuştuğu dilde geliyor. Neden? Toplum anlasın diye. Zaten üst tabaka dediğimiz çok özel dil kullanan edebiyatçılar, felsefeciler, efendim, fakihler, efendim işte derin ilim yapanlar, halkın dilini zaten biliyor. Ama halk onların dilini bilmiyor. Onların dilinden uzakta. Allah da diyor ki, ben halkın toplumun diliyle gönderdim. Yani kendine göre edebi düşünen, kendine göre edebiyatçı olan, kendine göre efendim derin sözcükler kullanan insanların diliyle, bir üst sınıfın diliyle gönderdim demiyor. Normal, halkın konuştuğu dildi. Bu nedenle gayetlerde geçen kelimeler, Arapların konuştuğu dilde hangi anlamda iseler öyle anlaşılması gerekir. O gün için. O gün hangi anlamda ise öyle anlaşılması gerekir. Mesela Türkiye'de sözcükler var. Mesela Türkçe sözcük diyor. Türkçe sözlükte genelde halkın konuştuğu dille ilgili ayrıntı veriyor. Ama aynı zamanda tıp sözlüğü var. Aynı zamanda felsefe sözlüğü var. Aynı zamanda ekonomi sözlüğü var. Aynı zamanda teknik sözlük var. Aynı zamanda hukuk sözlüğü var. Kendi meslek dallarında derinleşmek isteyenler, kendi meslek dallarında gelişmek isteyenler ne yapıyor? O sözlüklere başvuruyor ekonomi tahsil etmek isteyenler, ekonomik sözlüklerden incelemeler yapmıyorlar. Hukuk öğrenenler, hukuki sözlüklere müracaat ediyor. Felsefeyi derinliğine öğrenmek isteyenler, felsefe sözlüklerine gidiyor. Halkın konuştuğu Türkçe kelimeleri konuştuğu bir devirde, Türkçe sözlüğü derin çalışmalar yapmak isteyenler kullanmıyor çünkü o halkla alakalı değil. Onlar ...belli mesleklerin veya belli yapıların, sınıfların üst aşamada kullandıkları sözlükleri değerlendiriyor. Onlara anlam veriyor ve o anlamları inceliyor. İşte Arapların tarihinden gelen sözlükler, kelimelerin sözlük araştırmaları nereye dayanıyor, mantığı ne? Örnekleyelim bir sözlük geldi, fıkıhçıların ilgilendiği bir alanı, fakihlerin sözlüğünü veya bir sözlük geldi... Kelamcıların sözlüğünü veya bir sözlük geldi, hadisçilerin sözlüğünü veya bir sözlük geldi, tefsircilerin sözlüğünü öne çıkar. Biz ayetleri onların sözcüklerinden anlayamayız. Çünkü onlar toplumun konuştuğu dille değil, kendi aralarında konuştukları dili sözlüğe döktüler. Nasıl? tıp sözlüğünde doktorlar kendi aralarındaki konuştuğu dili sözlüğe döktürse, nasıl hukukçular kendi aralarındaki konuştukları dili sözler dökmüşlerse, onlar da kendi aralarındaki konuştukları dili sözler dökmüşler. Ama ayetler onların diliyle gelmedi. Ayetler fakihlerin diliyle gelmedi. Ayetler tefsircilerin veya hadisçilerin veya kelamcıların diliyle gelmedi. Ayetler çıplak, sade, yalın, halkın diliyle gel. Arapların konuşma diliyle gel. O zaman halkın çıplak sade, yalın bir şekilde halk o gün Araplar inansın inanmasın. Hangi kelimelere ne anlam veriyorsa onu anlamak gerekiyor. Fakihlerin anladığı anlam değil, kelamcıların anladığı anlam değil, tefsircilerin ve hatta hadisçilerin anladığı anlam değil. Halk ne anladı? Ne anlıyor? Üst sınıflar değil. Halk toplum ne anladı? Ayeti anlamak için halkın anladığı dili bilmek gerekir. Üst sınıfların dilini değil. Halkın o günkü konuştuğu kelimelerin karşılığındaki bugün Türkçe sözlük dediğimiz gibi Arapçası, Yani düz, herhangi bir ilmi yanı olmayan, herhangi bir bilimsel yanı olmayan halk ne anladı? O sözlük lazım. Gerisi ilgilendirmiyor. Çünkü Allah diyor. Ben apaçık o Arapların konuştuğu dille gönder. Anlasınlar diyor. Bahane bulmasınlar diyor. Fakihlerin diliyle indirmiş olsaydı, örnekleyelim Ya Rabbi biz fakih değiliz ki ne anlayalım? Onlar kendi aralarında bir dil konuşuyor. Kelamcıların diliyle göndermiş olsaydı, Ya Rabbi biz ne anlayalım? Onlar kendi aralarında konuşuyor bu dili derlerdi. Örnekle. Veya edebiyatçıların dili. Simgelerle veyahut da işte imgelerle belli bir edebi dil kullanmış. Ağır. Her dinleyen başka bir şey anlıyor. Öyle bir şey yok. Evet, halk da konuşma dillerinde deyimlerde veyahut da belli kelimelerde simge ve imge kullanıyor. ama edebiyatçılar değil. Birbirlerinin anladıklarını kullanıyorlar. İşte Arapların dilinde sonradan kelimelerin anlamları değişmiş ve gelişmiştir. Nasıl Arapların kullandığı kelimeler sonradan anlamları değişmiş ve gelişmiştir. Çünkü o kelimelere fakihler el atmıştır. Kendilerine bir üst sınıf yaratarak fakihlerin dilini oluşturmuşlardır. Kelamcılar el atmış, kelamcılar kendilerine bir sınıf oluşturarak Arapça sözlüklere kendilerince anlamlar vermişlerdir. Hadisçiler el atmış, aynı şeyi yapmıştır. Tefsirciler el atmış, aynı şeyi yapmıştır. Böylece karşımıza başka bir Arapça çıkmıştır. Halkın konuştuğu dilin dışında fakihlerin, kelamcıların, hadisçilerin, efendim tefsircilerin bir dili çıkmıştır. Bu, Allah'ın dediği dil değildir. Yani, korunsunlar diye pürüzsüz Arapça bir Kur'an indirdik. Oradaki Arapça değildir. Oradaki Arapça, o toplumun, Mekke ve Medine'de yaşayan toplumun Resulullah yaşarken kullandığıdır. Resulullah'ın vefatından sonra meydana gelen harap dilindeki gelişmeler değildir. Müslüman ilim adamlarının, fakirlerin, tersircilerin, kelamcıların, muhaddislerin ürettiği kelime anlamları değildir. Ebu Cehil'in anladığı, Ebu Leheb'in anladığı, Ömer'in anladığı, Hatice'nin anladığı, Ayşe'nin anladığı, Ebu Hureyre'nin anladığı, Sa'd Ebu Vakkas'ın anladığı, Osman'ın anladığı, Bilal'in anladığı bir dildir. Kölelerin de, efendilerin de Kadınlarında, erkeklerinde, çocuklarında, yaşlarında anladığı bir dildir. Üst bir dil değildir, kurumsal bir dil değildir. Ama Fakihlerin dili kurumsaldır, bir üst sınıf dildir. Muhaddislerin, tefsircilerin, kelamcıların dili bir üst sınıftır. Üst sınıf dilidir, halk dili değildir. Bu nedenle ayetlerde geçen kelimeler Arapların konuştuğu dilde hangi anlamda iseler öyle anlaşılması gerekir. Sonradan kelimelerin anlamları değişmiş, gelişmiş olabilir. O günden sonraki kelimeler üzerinde her türlü değişik anlam gelişmeleri ayetin anlamını ilgilendirmez. Ayetin anlamını o halkın dili ilgilendirir. Daha sonraki gelişmeler ilgilendirmez. Çünkü ayet o an konuşulan dille indirilmiştir. Arapların konuştuğu dille ayetleri indirdikten sonra geliştirilen anlamlar, ayetleri niye ilgilendirsin? Allah ayetleri gönderdikten sonra ayetlerde geçen Arapça kelimelerin anlamları değiştiyse bu durum ne Allah'ı ne de ayetleri bağlar. Hiç kimse efendim biz Arapça kelimelerin anlamlarının gelişmesini incelediğimizde şu şu şu şu anlamlara geliyor. Bu nedenle ayeti bu şekilde anlayabiliriz deme hakkına sahip değildir. Kul cool. Arapça kelimelere kendileri anlam vererek, geliştirerek bir değişiklik yapmışsa ayetlerin değiştirilmesine gerek yoktur. Ayetler orada sabittir. Sen kendi dilini değiştirmişsin ayet orada duruyor. Sana ne? Ayete ne? Keyfine göre değiştirilmişsin. Edebiyatına göre değiştirilmişsin. Fakih bakışına göre, fıkıh bakışına göre değiştirilmişsin. Kelam bakışına göre değiştirilmişsin. Tefsir, hadis bakışına göre değiştirilmişsin. Ayeti niye ilgilen? Sonra sana bu değiştirme hakkını kim verdi? Üstelik kendi kendine değiştirip, sonra ayete kendi değiştirdiğin anlamla, anlam verme hakkını kim verdi? Böyle bir hak yok ki. Geçmişte ehli kitap, kendilerine gönderilen ayetlerdeki sorumluluklardan kurtulmak için böyle bir tutum izlediler. Ehli kitabın ehli kitap olmasına neden bu değil mi? İsa'ya gönderilen Musa'ya gönderilen dini onlara gönderilen ayetleri değiştirme noktasında böyle yapmadılar mı? Allah demiyor mu? Onlar kelimelerin anlamlarını değiştirdiler. Nitekim Maide suresinin 13. ayetinde Allah mealen şöyle diyor bakın. Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştık. Onlar sözlerini bozdular. Bir kelimenin anlamını değiştirdiler, bozdular. Niye? Çünkü Allah, o kelimeyi, o anlamda ayet gönderdi onlara. Bir baktılar, olmayacak işlerine gelmedi ayet, hemen sözleri bozdular. Anlamları değiştirdiler. Allah da devam ediyor zaten ayette. Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirdiler. Kendilerine öğretilen ahkamın önemli bir bölümünde bunu unutup gittiler böylece. Niye? Allah onlara gönderdikleri hükümlerde, Toplumun kullandığı sözcüğü kullanıyordu. Sonra sözcüğün anlamı değiştirdiler. Değiştirince o hüküm ortadan kalktı. Biz böyle anlamıyoruz dediler. Bu sözcüğün kelime anlamı şudur dediler. Değiştirdiler. Ama ayet geldiği zaman o sözcüğün anlamı o değildi. O sözcüğün anlamı daha farklıydı. O farkı ortadan kaldılar. Yeni kendi anlamlarını koydular. Böylece ayetin hükü değişti. Allah da diyor ki onlar ahkamın bir bölümünü bu şekilde yaparak unuttular. Gittiler. İşlerinden pek azı hariç onlardan... Daima bir hainlik görürsün. Böyle bir hainlik yaptılar. Kelimeler üzerine tuzak kurarak, sözler üzerine tuzak kurarak bir hainlik yaptılar. İşlerinden pek azı harç. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever diye bizi uyarın. Ayette Allah'ın bize işaret ettiği budur. Yehuda alimleri ayetleri değiştirmediler. Orijinal olarak aynı şekilde okuyorlar. Ne geldiyse kendilerine. Ama ayetlere verdikleri anlamları değiştirir. Kelimeler aynıydı ama ayetin geldiği sıradaki anlamı değiştirilmiş, kelimeye yeni bir anlam verilmişti. Yeni verilen anlam çıkarlarına uygundu. Kendi kafalarına göre, Ayetin indiği döneme göre değil. Böylece ayetin kelimelerini değiştirerek okumuş oluyorlar. Ve diyorlardı ki, biz ayetleri iptal etmedik, işte ayeti okuyoruz ve ayetlerinde bunu anlıyoruz diyorlar. Tuzağa bakın. Aslında ayetlerde geçen kelimelerin tarihsel derinliğindeki etomolojik çalışmasını yapmaya da gerek yoktu. Yani, Ayetler inmiş, ayetler indikten sonra o toplumun anlayışına göre, o toplumun kullandığı dile göre inmiş. Ama birisi çıkıyor diyor ki, Arap dilindeki veya İbrani dilindeki bu kelime şu, şu, şu şu anlamlara gelir. E bize ne? Ayetlere ne? Allah'a ne? Allah diyor ki, o kelimenin anlamı benim ayeti gönderdiğim andaki anlamda. Benim ayeti gönderdiğim andan yüz sene önce, iki yüz sene önce, 500 yüz sene önce, bin sene önce o kelime farklı anlamda kullanıyorsa beni ilgilendirmiyor. Çünkü o anlağın orada o gün yaşamıyor. Ben yaşayan bir dille gönderiyorum. Yaşayan bir dille. Çünkü Allah ayetlerde dil ustalığı yapmıyor ki. Etimolojik çalışmaya göre dilin derinliklerinde hangi anlamları var onu bir araştırmak lazım. Yok kardeşim böyle bir şey. Tam tersine basit açık bir şekilde halkın anladığı, konuştuğu kelimelerle ayetlerini gönderiyorlar. Bir etemolojik ustalık yapmıyor. Onun için sonradan bazı Müslümanların Arap dili üzerine derinlemesine yaptıkları etimolojik çalışmalar Kur'an'ın metoduna terstir. Çünkü Kur'an böyle bir dil ustalığıyla gelmiyor. Mekke ve Medine'de yaşayan bir çocuğun diline, bir kadının diline, Bedevi, Baha'nın kenarında yaşayan, çobanlık yapan, çiftçilik yapan bir Bedevi Arap'ın diline Mekke'de ve Medine'de yaşayan bir asilin diline, bir kölenin diline geliyor. Onlar anlıyordu, onları anlayacağı şekilde geliyor. Şöyle düşünün, mesela bugün ayetler iniyor olmuş olsaydı mesela, mesela ben İzmir'de oturuyorum ve İzmir'in konuşma diliyle ayetler geliyor olacaktı o zaman. Bugün ayetler geliyor olmuş olsaydı, bana hitap ediyor olsaydı o zaman İzmir'in diliyle gelecekti. Dolayısıyla İzmir dışındaki halkımızın konuştuğu dil olmayacaktı. Belki hepimiz aynı dili kullanıyor olacaktık ama, yörelerin şive farklılıkları değişecektir. Hatta bazı kelimelerin farklı yörelerde anlamları değişik olacaktır. Bu durum dil üzerine edebiyat veya etimolojik çalışma yapanları ilgilendirmeyecektir. Çünkü ayetler deruni bir dil ile değil, halkın konuştuğu çıplak, açık, net basit bir dil ile girecektir. İşte 1400 önce ayetler Mekke ve Medine yörelerine böyle geldi. Arap edebiyatını ilgilendiriyordu ama halkın içinde oluşan edebiyatı ilgilendiriyordu. Çünkü halk kendi arasında şiirler söyleyerek, hikayeler anlatarak sohbet ediyor. Arap dili etimuresini ilgilendirmiyordu gelen ayetlerin dili. Çünkü ayetler Arapların 23 yıllık dönemlerine inmişti ve o 23 yıllık dönemdeki konuştuğu dil üzerine, halkın dili üzerine dinmişti. Canlıydı, kanlıydı. Yaşayan bir dildi. Tarihe gömülmüş bir dil değil veya daha sonra üretilmiş bir dil değil. Arap dilinin geçmişinde bir kelimeye verilmiş anlamlar o gün topluma hakim değil. Bu nedenlerden dolayı meral ve tefsir çalışmalarında bulunan Müslüman kardeşlerimizin Kur'an'da geçen kelimelere doğru anlam verebilmeleri için Mekke, Medine yöresinde 610 633 yani 23 yıllık 610, 633 yılları arasında yani 23 yılda konuşulan Arapça kelimelerin anlamlarına ulaşması gerek. 610 yılından önce konuşulan Arapçanın tarihsel kökeninde ne anlamlara geldiği ayetleri ilgilendirmez. Aynı şekilde 633 yılından sonra ayetlerde geçen Arapça kelimelerin anlamları, anlam gelişmeleri de ayetleri ilgilendirmez. Ne 610 yılından önceki Arapçaya göre ne de 633 yılındaki Arapçaya göre biz ayetleri anlayamayız. Müslümanların tarihinde öyle görünüyor ki, Müslümanlar Allah'ın ayetlerini güncel çıkarlarına göre yorumlamak için, Kur'an'da geçen kelimelere yeni anlamlar vererek Yahudilerin yolunu izlemişlerdir. Cümleyi tekrar kurayım Müslümanlar Allah'ın ayetlerini güncel çıkarlarına göre yorumlamak için, Kur'an'da geçen kelimelere yeni anlamlar vererek Yahudilerin yolunu izlemişlerdir. Günümüzde ise bu durum ayyuka çıkmıştır artık önüne gelen belgesiz, temelsiz bir şekilde Kur'an'da geçen Arapça kelimelere anlam vermek. Üstelik suçu da Kur'an'a atmaktadır. Demekledir ki bu kelime Kur'an'daki bu kelime şu anlama geliyor. Kaynak işte Kur'an Kaynak Kur'an diyor. Kur'an sözlük kitabı değil ki. Kur'an lügat değil ki. Kur'an bir halk, bir dil konuşuyor. O dille onlara Allah'ın hitabetinden ibaret. Sen hangi hakla Kur'an'a bir lügat anlamı veriyorsun, bir lügat manası veriyorsun? Sen hangi mantıkla, hangi temelsiz bir inançla sen Kur'an'a sözlük muamelesi yapıyorsun, lügat muamelesi yapıyorsun? Hiç sözlük, hiç lügat görmedik mi hayatta yani? Şimdi bu açıklamalar çerçevesinde salat kelimesine verilen anlamları elden geçirelim. Denilmiştir ki, salat eşittir dua. Niye? Niye? Arapların konuştuğu dilde, doğa kelimesinin karşılığı olan bir kelime yok mu? Elbette var. Elbette var ve Nitekim Kur'an'da kullanmış bu kelimeyi. Niye? Çünkü Araplar dua kelimesinin temelinde olan kelimeyi kullanıyor. Mesela Hakkı Yılmaz'ın namaz olarak çevirdiği Araf suresinin 55. ayetinde Allah diyor ki Allah udu o dua kelimesini kullanıyor Arapça orijinal. Karşılığı dua. Niye? O gün Arap bu kelimeyi kullandı. Kullanıyor aralarında. Putperestlerde kullanıyor. Müslümanlar da kullanıyor. Eğer dua kelimesinin Arapça karşına bakarsak, eda fiil kökünü kullandığını görüyoruz. Yazılışla aynı, sadece eklemelerle o dua alıyor. Ama kalıp olarak yazılış aynı. Allah dua kelimesiyle de ayetlerini gönderdiğine göre, o günlerde Araplar zaten dua kelimesini kullanıyorlar. Arapların kelime haznesinde dua kelimesi yok değildi ki. Tam tersine Araplar dua kelimesini canlı, kanlı bir şekilde kullanıyor. Öyleyse Arapların kullandığı kelimelere göre ayetlerini gönderen Allah'ı dinlemeyip hangi nedenle Allah'ın salat kelimesiyle gönderdiği ayetleri dua olarak çeviriyoruz ki? Neden? Sormak lazım değil mi kendimize? Madem Arapların konuştuğu dille Allah ayetlerini gönderiyor, Araplar da dua kelimesini kullanıyor. O zaman salat kelimesine niye dua diyoruz biz? Eğer Araplar salatı dua demiş olsalardı, Amenna, ama Araplar duayı dua ediyorlar zaten ve kullanıyorlar. Allah da dua kelimesiyle birçok ayet göndermiş. Yazın şimdi Arapça kökenine göre dua kelimesinin birçok ayet geldiği karşımıza. Arapların konuştuğu dil ile Allah ayetlerini gönderirken, Araplar dua kelimesini bilirken Allah niye dua kelimesine değil de salat kelimesini kullanıyor ve salat kelimesi eşittir dua oluyor. Bu sorgulamayı yapmadan direkt burada salat duadır deyip Doğal olarak çevirmek ayetlere, ayetlerin Allah'ın ayetleri gönderme mantığına ters. iyi düşün, terstir. Araplar demek ki, dua kelimesinden başka, ibadet amaçlı salat diye bir kelime kullanıyorlar ki, o gün hem putperest Araplar kullanıyor, hem de Müslümanlar kullanıyor ki toplumda o gün yaşayan dilde salat diye bir kelime var, doğadan farklı ki Allah ayetiyle onu gönderiyor onların yaptığı bu fiili gönderiyor. Hem putlara salatlar için gönderiyor hem de Müslümanlar için gönderiyor Selahattır. Niye? Her iki toplumda inansın inanmasın. Zaten yaşayan dil içinde ayetler gelmeden kullanıyorlardı salat kelimesini ve ayetler de onların yapmış olduğu özel bir ibadet için salat kelimesini kullandı. Ama onlar yine dua kelimesini kullandı. Allah bu sefer dua kullanacağı yerde dua kelimelerini de kullandı. Ama Bakıyoruz bizim meal yazan arkadaşlara veya tefsir yapan arkadaşlara salat eşittir, dua diller geçtiler. Niye? Allah bilmiyor muydu? Onlar salatı dua anlamında kullanırsa dua der çerlidir. Benzeri konularda Araplar dua kelimesini kullansaydı Allah da dua kelimesini gönderirdi. Çünkü Allah bizzat ayetiyle ne diyor? Sizin konuştuğunuz Arapça dil ile ayetlerini gönderir. Müslüman meal ve tesirciler ise şöyle diyorlar. Yanılıyorsun ya Rabbi. Sen burada aslında dua diye göndermedin, salat diye gönderdin ama aslında dua anlamında gönderdin sen bunu. Şaşırtma bizi diyorlar. Allah Allah. Allah Allah. Böyle bir şey olabilir mi? Dünya salat veya namaz konusunda çok titizlik gösteren Hakkı Yılmaz da bütün metodik tavırlarını yıkmış ve diyor ki Araf Suresinin 55. ayetindeki dua ediş biçimi yani yalvara, yakara veya alçalarak doğa ediş biçimi namaz. insanın hayretleri içinde kalıyor. Bir taraftan biz ayetin aslına sadık kalacağız deniliyor. Diğer taraftan olmadık yerde kendi koydukları kuralları yıkarak insanlar orijinaline aykırı anlam veriyor. Neden? Neden? Deniliyor ki selat ikame ederken insanlar dua ediyor. Onun için selat ikame de bir dua biçimidir. Amenna. Ama ibadet kelimesi de Arapçadır. Allah'ın ibadet kelimesini kullandığı ve kullanmadığı her yerde ibadet kelimesiyle mi tercüme ediyoruz biz? Niye orada bir başka türlü, orada bir başka türlü mantık yürütüyoruz? Allah ibadet diyorsa ibadet diye çeviriyoruz. Dua diyorsa dua diye çevireceğiz ama duayı dua çevirmiyoruz. Orada yamukluk yapıyoruz. Salatı salat diye çevirmiyoruz. Orada yamukluk yapıyoruz. Ona hemen dua kelimesini yapıştırıyoruz. O zaman salatı ikame etmek de bir ibadettir. Mesela Niçin ibadet kelimesine meal etmedik? Madem o zaman kişi salat ederken dua anlamına da gelir, o zaman dua diyelim. Öteki e kişi salat ederken ibadet anlamına gelmiyor mu? E geliyor. O zaman her salat geçen yere ibadet kelimesini koyalım. Onlar ibadet ederler, zekat verirler diye. Madem ki salatı ikamede dua yapılıyor, öyleyse dua çevirelim yerine. Salatı ikamede bir ibadet biçimidir, ibadet şeklidir deyip ibadet kelimesine çevir. Olmaz. Mı? İşimize öyle gelmez mi? Madem işimize göre çevireceğiz, madem Allah'ın ayetlerine gönderdiği o günkü halkın diline göre anlamayacağız, çevirmeyeceğiz, yamukluk yapacağız, o zaman salatın karşılığında ibadet de yazabiliriz, salatın karşılığı dua da yazabiliriz. İşimize öyle geliyor. Böylece salatla ne demek istendiği veya ne yapılmak istendiği örtülmüş. Doğrusu ben ayetlerde salat kelimesinin geçtiği ifadelerin dua şeklinde meal verilmesine ve anlatılmasını doğru bulmuyor. Zaten Allah dua kelimesini ayetlerde kullanıyor. Sanki şöyle deniyor. Ya Rabbi sen dua kelimesini biliyorsun ama bazı ayetlerde şaşırarak onu salatla tarif etmişsin. Hiç böyle bir şey olur. Allah böyle bir şaşkınlık yapmaz. Dua olan yerlerde Allah dua demiştir. O bilir. Salat olan yerlerde de salat demiştir. O bilir. Salat ile dua eşdeğer olsaydı Allah ikisinden birini seçer, salat demez direkt dua der geçerdi veya direkt hepsine salat der Ama Allah ayırıyor. Ayet içinde dua içeriği olana dua diyor, salat içeriği olana salat. Halkın salattan anladığı şeye salatla ifade ediyor. Halkın duadan anladığı şeyi dua olarak ifade. Ediyor. Salatla dua eşittir. İkisi birbirinden farklı. İkisini karıştıran Müslümanlar, ikisini karıştırmış oluyor. Ama Allah ikisini karıştırmıyor nerede dua kelimesini kullanacağını, nerede sıla kelimesini kullanacağını biliyor. Çünkü o karıştırmaktan ve şaşırmaktan münezzehdir. Deniyor ki, salat destek çıkmaktır. Destek kelimesi dilimize Farsçadan gelmiştir. Arapçada ise destek kelimesinin karşılığı da'em kelimesiyle ifade edilir. Meal çevirilerinde destek kelimesi hangi ayetlerde verilmiş diye baktığımızda 18-20 civarında bir yerde Destek kelimesiyle ayetlerde meal verildiğini gerekir. Ancak Hakkı Yılmaz dışında destek anlamıyla verilen mealler genellikle Allah'ın yardımı, müminlerin birbirine yardımı veya putperestlerin birbirine yardımlarından söz edilen ayetlerdir. Destek anlamında verilen anlamlar. Değilse destek kelimesinin Arapçadaki dağın kelimesiyle ayetlerin orijinalinde bu şekilde yok. Yani destekleme babında 18-20 yerde meallerde geçiyor. Bunların orijinalinde devam kelimesi yok. Destekleme babında yardımlaşma babında meal verilen, tefsir verilen bütün ayetlerde destek kelimesinin, Arapçadaki destek kelimesinin, devam kelimesinin bir kökeni yok. Salatı destek çıkmak veya zihinsel ve mali destek olarak tanımlayanların salat kelimesine verdikleri bu anlamın kökeni Sadece mantık yürütmektir. Bakın sadece mantık yürütmektir. Değilse, selat kelimesinin orijinal yapısında destek çıkmak gibi bir anlam yok. Ve zaten Arapçada destek kelimesinin karşılığı devam kelimesi. Araplar devam kelimesini kullanmış olsalardı, bu noktada ayetler de mutlaka geçer. Selatı ikame etmeye destek çıkmak anlamı vermeye çalışanlar, selatı ikame şeklinde uygulanan ibadet biçimini farklı anlamları çekerek kelimeler üzerinde oynamalar yapmaktır. Halbuki Allah Enfal suresinin 35. ayetinde ve Cuma suresinde Salatı ı etmede biçimsel bir uygulamayı bize verir. Biçimsel bir uygulama, ibadetin genel esasları içinde özelleşen bir ibadet biçimidir. Belirli kurallarla hayata geçirilir. Bu nedenle salat kelimesine sonradan verilen destek anlamı yerini bulmaz. Ki kaynağı yok zaten kendilerinden sözlük ve lügat çalışmalarında bir kaynak istediğiniz zaman gerçekten Arapların içinde böyle bir şey var mı diye sadece tekrar ediyorlar aynı şeyi. Yorum olarak tekrar ediyorlar. Ben kaç kişiye böyle sıkıştırdım. Getir kardeşim şu kaynakları dedim. Yok böyle bir şey. ki selahat kelimesi bir görevi yerine getirmektir. Mesela görev kelimesinin genel bütünlüğünde mümkün görünse de görevin tayin edilmesi belirlenmesi mümkün değildir. Zaten görev kelimesinin Arapça karşılığı maktap kelimesidir ve bizim dilimize de muhatap kelimesi olarak gelmiştir. Osmanlıca olarak. Mesela bugün bizim dilimizde mevcuttur bu kelime. Maktap kelimesi yamultarak böyle değişik bir şiveye bulunarak muhatap olur. Görevli anlamında. Temeli görev kelimesinden, maktap kelimesinden gelir. Yani bir göreve muhatap olmak. Görevi işaret eder, görevliyi işaret eder. Yasalarımızda, özellikle vergi yasalarında muhatap kelimesi sürekli kullanılmıştır. Hukukta kullanılmaktadır. Tebliğin muhatabı, gönderilerin muhatabı, cezaların muhatabı, görevlerin muhatabı gibi maktap, eşit görev ve görevi yapacak olan muhatap kişi anlaşılmaktadır. Bu nedenle Allah ayetlerinde görevlerden söz etmiş olsaydı maktap kelimesini kullan. Salatı ikameden söz ederek belirli bir eylemi anlatmaktadır aslında. Ama maktap kelimesiyle değil. O gün Putperestler ve Müslümanlar belirgin bir eylemi bilmektedirler. Sadece Müslümanlar değil bakın. Putperestler ve Müslümanlar. Salat kelimesiyle belirli bir eylemi bilmektedirler. Kendilerine özgür. Deniliyor ki salat Allah için ayağa kalkmaktır. Yani kıyam etmektir. Bunlar önceki bölümlerde hep bu yorumları, bu tanımları aldık. Ayetler içerisinde kullandık. Bugün de bunların üzerinde inceleme yapıyoruz. Selahat'ı ikame etmeye, kıyamet etmek anlamı versek, zaten Arapçada kıyame, kıyam, kıyame, kıyamen kelimesi ayakta durmak, ayağa kalkmak anlamlarına geliyor. Varsa, Allah Müslümanların ayağa kalkmasını, ayakta durmasını ifade etmek isterse, kıyam kelimesini kullanır. Müktekim kıyam kelimesinin ayetlerde geçtiği yerler var. Allah kıyam kelimesi varken Müslümanların ayağa kalkmasını istediğinde niçin selah kelimesini kullansın ki? Böyle bir durum abes olur. Onun için Allah Arap toplumunun diliyle onlara hitap ederken selat kelimesine ayağa kalkış, ayaklanmak anlamını vermek zor. Çünkü ayağa kalkışı ve ayaklanmayı Allah kıyam edin şekilde ifade eder. Çok basit bir şekilde. Hani zorlamalarla her türlü yorum verilebilir. İnsanlar kendi keyiflerine göre zorlama yaparak ayetlere veyahut da kelimelere her türlü yorum verebilir. Amenna. Ama biz halkın diliyle indirildiği bir Kur'an'dan bahsediyoruz. Zorlamalarla anlam verilen bir Kur'an'dan değil. Nitekim günümüzde işine gelen, işine geldiği gibi selatı itame etmeye, selat kelimesine istediği yorum vermiş. Tespitlerde yedi tane yorum çıkardık, yedi tane anlam çıkardık. Farklı, farklı, farklı, farklı. Dikkat etmedikleri bir şey var. Kur'an'da selat kelimesi ilk defa Alak suresinde geçiyor. Alak suresinde herhangi bir ayaklanma söz konusu değil ki, tarihe bakın. Biz Müslümanların tarihinde toplumsal ayaklanmayı ilk defa Ömer'in Müslüman oluşuyla görüyoruz tarihi rivayetlerden. Rivayete göre Ömer Müslüman olmuş, ''Ya Rasulullah, kaç kişi olduk?'' diye sormuş, da 40 kişi olduk şimdi seninle.'' demiş. O zaman Ömer de cevap vermiş. ''Öylese niye duruyoruz?'' ''Hayda ayaklanım.'' demiş. Tarih böyle anlatıyor bize, ''Hayda Ömer'in Müslüman olmasından çok önce defalarca salat kelimesini temel alan ayetler gelmiş, Müslümanlar herhangi bir ayaklanma gerçekleştirmemişler, öylece oturmuşlar. O nedenle salat kelimesine ayağa kalkmak, ayaklanmak anlamlarını anlamamışlar gibi düşünüyor. Niye? E çünkü zaten Ömer Müslüman oluncaya geliyor ama kimse onu salatı ayaklanmalar olarak anlamamış. Başta Resul var, anlamamış. Hadi kalkın toplumsal bir ayaklanma yapalım dememiş. Rivayetlere göre, tarihsel rivayetlere göre ilk ayaklanma, toplumsal olarak ilk ayaklanma Ömer'in Müslüman olmuş. Ya bu haber yanlış, yalan bir haber, bu tarih rivayet ya da farklı bir yorum getirilmesi gerekiyor. Kaldı ki Allah'ın ayetleri varken, ayetleri uygulayacak, örnekleyecek Resul varken, mesela Ömer'in çıkıp, madem ki 40 kişi oldu, niye duruyoruz? Haydi ayağa kalkalım, İslam'ı bütün Mekke'ye ilan edelim demesine ilişkin rivayetler çok garip. Gibi. Sanki bu işi Resul bilmiyormuş da, Ömer'in Müslüman olmasıyla İslam'ın toplumsal hareketi başlatmış olur. Ya böyle bir mantık olabilir mi? İnsan biraz düşünür. Bu işin örneği Rasul'dur. Ömer değil ki. O ayetleri hayata açıklamakla görevli, hayatta yaşamakla görevli ve örneklemekle görevli Rasul'dur. Selah kelimesi gelmiş. Selahat ayağa kalkmaktır, kıyam etmektir. Toplumsal bir başkaldırmaktır şeklinde anlayacağız. Eee? Ve ayet başta Alak Suresi'nde geliyor, Resulullah hiç ayaklanmamış, hiç baş kaldırmamış, hiçbir şey yapmamış, toplumsal bir harekete girişmemiş. Hatta rivayetlere göre Resulullah'tan, ''Ya Resulullah bunların hakkını bildirelim şöyle bir ayağa kalkalım, bir mücadeleye gelişelim.'' dediklerinde de Resulullah onları durdurmuş. Ama Ömer gelir iş değişmiş. İnsan biraz düşmüş, biraz düşünür. Daha yeni Müslüman olmuş bir kişi heyecana kapılıp böyle bir şey dese de, Allah'ın ayetlerini uygulayan Resul son söz saydı. Sanki Ömer'den öncekiler hiçbir heyecana kapılmamış, ondan başka hiç kimse Resul'e gelip ayetleri toplumu açıklamak için toplu hareketten söz etmemiş, Ömer bu işi halletmiş. Gerçekten tarihi rivayetleri verenlerin tarihten gelen bu tür bilgileri ayetlerin ışığında hiçbir sorgulamadan geçirmedikleri anlaşılıyor. Öyle bir yorum yapılıyor ki Müslümanın hareket mihengini, Müslümanların hareket mihengini, Allah değil, Resul değil, Ömer oluşturmuş oluyor. Böyle bir izlenim dedim. Ama Allah'ın dediği şekliyle kitselerde, akıl esselerde biraz orada Allah'ı refize etmezlerdi, Resulü refize etmezler. Çünkü Allah Resul'ün Mekke'deki mücadelesindeki mihengi oluşturan, özü oluşturan, hareketi oluşturan tarz ve yönetim Allah'a ait ve uygulaması da Bizi örnekleyen, bizi harekete geçiren veya bize anlayışını ortaya koyacak olan Resulullah'ın yaşamıdır. Resulullah orada oturacak, birisi gelecek, ne de oturuyoruz diyecek. kişi oldu madem yürüyelim. Devam. Deniliyor ki salat kelimesine Allah'a karşı gelmekten sakınmak şeklinde de anlam verilebilir. Tanımca böyle bir tanımın salat ile hiç ilgisi yoktur. Zaten ayetlerin hepsi dolaylı olarak Allah'a karşı gelmekten sakınmayı anlatıyor zaten. Mesela ben örnekleyelim. Ne yazacak dedim mesela şimdi Gokla'da bir çeviri var ya, o çevirde ne yazacak dedim, bir başka Arapça bilenle sormadım. Şöyle, şey olsun de bir örnekleme çeşit olsun diye, Allah'a karşı gelmekten sakınmak, Türkçe yazdım, karşılığında Arapçasını sordum, bana bir takva Allah diye bir cevap ver Gokla Hazretleri mesela. Arapçayı bilen birisine sorsak, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı bana Arapçaya çevir desek, herhalde Salah demeyecek içinde. Elçıklığın yasak, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı Arapçaya çevirin, bize gönderin bakalım. Siz ne diyorsunuz? Bu Türkçe kelimenin, Türkçe sözün karşılığında, herhalde içinde salat kullanmayacak. Kaldı ki, meal verilen birçok sakınmak, sakının, sakın, sakının çevirilerinin kökeninin hiçbirinde salat kelimesi geçmez. Açın, meale bakın. Tefsirlere bakın. Allah'ın sakının, sakınmaktan ve sakının kelimelerine kullandığı yerlerde o meal verilen yerlerden hiçbirisinde salat kelimesi geçmez. O nedenle salatı ikame etmenin anlamı Allah'a karşı gelmekten sakınmak olarak söylendiğinde kulağa hoş gelebilir, böyle çok cazip bir cümleymiş gibi gelebilir, sloganlaştırılabilir de. Ama gerçek. Fakat insanlar bu tür çeviriler yaparak cümleleri süsleyebilirler kendilerini. İslam dini ile hiçbir ilgisi olmayan herhangi bir araba şöyle diyeceksiniz. Bana Allah'a karşı gelmekten sakınmanın Arapçasını söyler misin? Mesela bir ateist Arap, bir kapitalist Arap, Müslüman olmayan herhangi bir Arap karşınıza çıktı ve ona sordunuz. Ya sen Arapya'yı bilen bir insansın. Bana şu Allah'a karşı gelmekten sakınmak, Türkçe söylüyorum bak cümlesini Arapça çevir nasıl çevirecek bir görelim bakalım. Eğer o kişi Arapçasını söylerken salat kelimesini kullanıyorsa o zaman ha salat kelimesinin de sakınmakla bir ilgisi var der ama salat kelimesiyle alakası olmayan kelimelerle çeviriyorsa o zaman meallerde bir iş var demeniz gerekir. Salat kelimesine verilen anlamlar üzerine yaptığım incelemelerden görüleceği gibi insanlar sanki işlerine geldiği gibi ayetlerde geçen kelimelere anlam vermektedirler. Sanki böyle bir izlenim doğru Önüne gelen bir şey demiş. Keyfine, kaderine, inancına, idealine, bakış tarzına, yaşam tarzına şu söngülerde özellikle yaşam tarzına uygun bir şekilde ayetlere salat kelimesine anlam veriliyor. Allah bazı ayetlerde ise salat ile yapılan eyleme işaret ediyor. Tarif ediyor. Bakın. Şimdi Kur'an'a göre gidelim şimdi. Mesela Cuma suresinde Resulün Müslümanlara hutbe verişi selat ifadesiyle gerçekleştiren bir ibadet olarak karşımıza çıkıyor. Ne diyor Allah? Bakıyoruz. 9-10-11. ayetlerinde Allah mealen şöyle diyor. Ey iman edenler! Cuma günü salata çağrıldığınız zaman hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlı. Salatı tamamlayınca Artık yeryüzüne dağıl ve Allah'ın lütfundan iste. Allah'ı çok anın ki kurtuluşa erersiniz. Onlarsa bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. Peki Allah'ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha yararlı, Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şimdi bu ayetleri meallerde geçen şekliyle verelim. Ben şimdi meallerde geçen şekliyle okumadım. Meallerde nasıl geçiyor? Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız elbette bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin, umulur ki kurtuluşa erirsin. Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaret'ten daha yararlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Görüldüğü gibi salat hemen namaz olarak çevrildi meale. Zikir sözde anlamak olarak çevrildi. Halbuki 11. ayette Allah bize orada zikrin nasıl yapıldığını anlatıyor. Ne diyor ayet mealen? Onlar bir alışveriş yahut eğlence görünce ona gidip daldılar ve seni ayakta bırakıyorlar. Deki Allah'ın katındaki daha hayırlıdır, alışverişten ve eğlenceden ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Yapılan eylemi görüyoruz şimdi. Resulullah ayakta bırakılmıştır. Nerede ayakta bırakılıyor? Yani şöyle mi ayakta bırakılıyor? Saf olmuşlar, Resulullah imam olarak öne geçmiş, namaz kılarken Müslümanlar davul seslerini duyuyorlar. Efendim, Münadilerin, tellalların seslerini duyuyorlar, kervan geldi diye. O namazı bırakıveriyorlar, çekip gidiyorlar. Allah Resulü de ön tarafta Allahuekber demiş. Örnekleyelim. Bugünkü insanların mantığıyla konuşalım. Allah-u Allahuekber demiş. Namaz kıldırıyor cemaatle mesela. Bunları anladılar. Tam namazın ortasında kervan geldiğiyle ilgili tellalların sesi gelince Müslümanlar o gün tam namazın ortasında çekip gitmişler. Böyle mi? Şimdi Hayal edelim bakalım. Seni ayakta bıraktılar. Hangi halde bıraktılar? Bir ihtimal böyle olabilir. Tam namaz kılıyorken Rasulullah imam olmuş, öne geçmiş. Ondan sonra arkasında da herkes uydum imama demiş sahabeler. Ama davul zırna sesleri gelince, tellalların sesleri gelince namazı terk ediyormuş. Bir ihtimal böyle. Hayal ediyoruz. Ama tarihi rivayetlere baktığımızda böyle değil. Tarihi rivayetler şöyle anlatıyor. Rasul minbere çıkmış, mescide gelenlere hitap ediyor. Yani hutta veriyor. Hutbesinde Allah'ın ayetlerini okuyup açıklamalar yapıyor. Konuşuyor. Tam bu sırada kervanın sesleri geliyor. Kervanın seslerini duyanlar Resul'ün hudbedeki konuşmasını yarım bırakıyorlar. Ticaret için kervana koşuyorlar. Şimdi tarih rivayet böyle. Benim birinci anlattığım gibi değil. Başka ne olabilir? Ayakta bırakmak başka bir konuşu olabilir. Resulullah etrafına toplamış Müslümanları onlarla bir şeyleri konuşuyor. Örnekleyelim. Toplumun geleceğiyle ilgili, yardımlaşmayla ilgili, bilmem işte fakir fukaranın korunmasıyla ilgili veya başka şeyle ilgili mesela atıyoruz, hayal ediyoruz yani. Tam o sırada kervan sesini duyunca millet Resulullah'ı ortaya da bırakıvermişler, çekmişler, gitmişler. Böyle de olabilir mi? Ama benim ilk anlattığım örnekle, son anlattığım örnek tarihten rivayet edilmiyor. Böyle bir şey yok. O diyor, minlerde terk edelim. Şimdi ayetlerin özünden olayı özetleyelim. Cuma günü muhtaat olmak üzere, eskiden beri yapıla gelen. Rüvayetlere göre bu Cuma Suresi dediğimiz sure, hicretin dokuzuncu yılında geliyor. Yani Resul'ün vefatına üç yıl kalmış. Dokuzuncu yılda geliyor. Geçmişten beri Cuma kılınıyor. Her Cuma vakti Cuma dediğimiz hadise toplanma hadisesi oluyor. Geçmişten beri Cuma toplanması oluyor. Programlı bir şekilde Cuma toplantılarına halk selat için ayetteki ifadeyle zikir yapmak için yani Kur'an'ı okuyup anlamak, açıklamak, toplumsal ihtiyaçlar üzerine konuşmak, sorulara, sorunlara cevap vermek için toplanmışlar. Rasul bu salatı yaparken yani Kur'an okuyup insanlara açıklarken, kutlu verirken camiye gelenler ticaret için Rasulullah'ı ayakta bırakıp kervana koşmuşlardır. Böylece ayetlerin özüne göre ne oluyor? Cuma günü yani toplanma günü salat için çağrılır. Halk mescide gelir, orada salat edilir. Salat nasıl yapılır? Kur'an okunarak, üzerinde açıklamalar yapılarak Allah insanlara hatırlatılır ve onlara görevleri bildirilir. Hutbe verilir yani. Yani orada salat, Resulullah'ın hutbe vermesidir. Ve hutbeyi de zikir içindir. Allah'ı anmak, onu açıklamak, onun ayetlerini açıklamak için yapılır. Yani Allah ve ayetleri anılır, zikredilir. Böylece salat biçimsel olarak, her günün aksine o gün cuma suresindeki işaret her günün aksine o gün cuma günü müslümanların özel bir şekilde mescitte toplanmalarıyla gerçekleşir. Bu ayetlerde salat biçimlenmiş, belirginleşmiş, Resul'ün verdiği hutbe olarak karşımıza çıkmıştır bu ayetler. Enfal suresinin 35. ayetinde ise Allah mealen putperes Araplar için diyor ki onların salatı Kabe'de el çırpmak ve alkış tutmak Allah şimdi bir de oradan örnek veriyor. Diyor ki onlar, Kabe'ye gelirler, dünya salat ederler. Salat ederlerken el çırparlar ve alkış tutarlar. Ve ıslık çalarlar. Değil mi? Böyle demiyor mu ayet? Kabe'nin önünde onlar ıslık çalar ve el çırparlar. Burada Allah bizzat kendisi, salattan bahsederken Arapların salatından, bizzat ayette salatı anlam veriyor, biçimlendiriyor. Salat burada biçimlenmiş bir şekilde, Putperestlerin yapmış olduğu ibadetin biçimi bir şekilde karşımıza çıkıyor. O biçimle onların Kâbe'nin önünde ıslık çalmaları ve ezc Buradan ne anlıyoruz? Selaf genel bir ifadeyle yapılan ibadet değil. Özelleştirilmiş, biçimlendirilmiş bir ibadet. Cuma suresinde Allah işaret ediyor. Özelleşmiş ve biçimlendirilmiş bir ibadetten bahsediyor. Enfal 35. ayetinde de putperest Arapların özelleştirilmiş ve biçimlendirilmiş bir ibadetinden bahsediyor. Yani şekli şemali belli olan bir ibadetten bahsediyor. Put irade edilmesi, el çırpmak, ıslık çalmak ayetlerin işaret ettiği anlamlar olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Müslümanlar selat ikame ifadesiyle kendilerine özel, şekilli, şemali, kurallı bir ibadeti gerçekleştirmişler. Tarihten bu geliyor. Ayetlerde de böyle işaret ediliyor. Allah'a karşı gelmekten sakınmak, zihinsel ve mali destekte bulunmak, dua etmek, kıyametmek, etmek, Allah için ayaklanmak, desteklerde bulunmak gibi genel ifade içeren selahata verilecek anlamlar, selahatın içini boşaltır. İçi boşaltılan anlamların içini doldurmak, genel anlamlardan öze, belirgin bir eyleme dönüştürmek gerekir. Akserde selahat kelimesi, anlamsız, havada kalmış bir ibadet biçimine karşılaşıyor. Kaldı ki selahat kelimesine verilmeye çalışılan bütün anlamların karşılığı Arapların konuştuğu dilde mevcut mudur? Evet, benim örnekler var. Salat kelimesi için verilen bütün anlamlar farklı kelimelerle Arapların dilinde konuşulmuştur. Sanki bizler Allah'ın Arapların konuştuğu dilde destek çıkmak, dua etmek, zihinsel faaliyette bulunmak, yani tefekkür etmek, mali destekte bulunmak, yani infak ve zekat işleriyle uğraşmak veya kıyametmek yani ayaklanmak gibi konularda Arapçada hiçbir kelime yokmuş gibi bütün bu anlamları salat kelimesinin içine Allah sığdırmış, bize göndermiş gibi böyle bir anlam verme yarışına girmiş gibiyiz. Neden? Neden yani? Bunu niye yapıyoruz? O gün Arapların hareketleriyle ilgili, düşünceleriyle ilgili Allah onların konuştuğu kelimelerle ayetlerini açıklayıp dururken neden o kelimeler varken o kelimelerin anlamlarını sadece salatı yükleyip de her yerde onu açıklamaya çalışıyoruz. Neden? Maddi mali desteği Allah zaten infak, zekat ve sadaka ayetleriyle açıklıyor. Zihinsel faaliyeti de tefekkür ve akıl etmekle açıklıyor. Destek kelimelerinin kökeninde dahem. görevleri yerine getirmek ise maktap ve ibadet kelimeleriyle açıklanıyor. Peki biz bu kadar geniş kültür içerisinde farklı anlamları farklı kelimelerle anlatan bir dil halk onu konuşurken, biz niye kendimizi iller ki bütün bu anlamda selamın içine dilemesi seçiyoruz? Neden? Böyle yaparak Allah'ı mı cahil bırakma peşindeyiz yoksa gerçekten selam kelimesiyle Müslümanlara söylenileni anlamak mı istemiyoruz? Doğru soruları sorup doğru cevaplar bulmakla. Değilse güzel cümleleri herkes kurabilir, edebiyatı da herkes kullanabilir, sloganları da herkes kullanabilir işine geldi Ama mesela o değil ki. Mesela Müslümanların Allah'ın gönderdiği ayetleri anlamazlar. Allah Yahudileri o dönemde ayetlerineken suçluyor diyor ki siz kendiniz kelimelerin yerlerini değiştirerek çok güzel süslü kelimeler kullandınız. Kendinizi bir ilim ehli olarak, allame-i cihan olarak ortaya çıkardınız. Kendi düşüncelerinizi, kendi kanaatlerinizi ayetlere söylettirdiniz, ayetleri tevil ettiniz, sattınız Bu giderek, böyle yapar. niye biz onlar gibi kelimelerin yerlerini değiştirmeye... Her kelimeyi kendi çıkarlarımıza göre yorumlamaya kalkalım. Sebep mi? Adına da bilinçlenmek diyelim. Şuurlanmak diyelim. Kur'an'ı doğru anlamak diyelim. o yavuzdiler aynı şeyi söylüyor. Biz ayetleri iptal etmedik. Biz Allah'ın bize gönderdiği ayetleri böyle anlıyoruz. Allah dedi ki siz kelimelerin yeni değiştirdiniz. Sözcüklerin yerini değiştirdiniz. Anlamlarını değiştirdiniz. tevillerinizi değiştirdiniz. Bunları din yaptınız. Aynı yoldan bizim gitmemiz gerekiyor mu yani? Dikkatli düşünelim. Tanınca salat-ı ikameyi farklı anlamlara çekerek kelimelerin yerlerini değiştirme, çıkarımıza uygun bir şekilde ayetleri temil etmek peşindeyiz gibi geliyor olanlar. Dikkatli olmamız gerekiyor. Salat-ı ikame en uygun tanımı yapılan ibadetler içinde belirgin bir özelliği, şekli, kuralı olan bir ibadet biçimidir. En uygun tanımı. Allah da zaten bunu hem Cuma Suresi'nde hem Enfal 35'te işaret ediyor. Belirlenmiş, şekillenmiş bir ibadet biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan salat anlamı verilen anlamlar içinde, belirlenmiş, şekillenmiş, önümüze çıkarılan çevrim, içine anlamları katılarak yapılan bir ibadet olarak karşımıza bir ibadet oluyor. Şimdi tarihi kökene bakıyoruz. Tarihi kökende bunun, salatı ikametinin namaz biçiminde olduğu görülüyor. Bazılarının iddia ettiği gibi namaz biçimindeki uygulama ta Emevi'den başlayan bir hareket değil. Tam tersine, Emevilere isyan eden Ehli Şah'ın, Emevilere isyan eden dünya Ehli Sünnet mezheplerinin ki böyle bir iddiaları yoktu o zamanlar. Ebu Hanife'nin veya İmam Malik'in ki İmam Malik ve Ebu Hanife Emeviler devrinde yaşadı. Onların zamanında Emeviler yıkıldı. Daha sonra İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel gibi şahıslar Abbasiler döneminde doğup büyüdüler ve o dönemlerde görüşlerini söylediler. Ve bu imamların hepsi o dönemlerde Emevilerin sapıttığını, namazı terk ettiklerini, şarap içtiklerini, zinaya gün olmaya başladıklarını iddiasıyla harekete geçtiler. Zulüm yaptıkları Allah'ın ayetlerini uygulamadıkları iddiasıyla harekete geçtiler. Buyurun biraz mezhepler tarihini okuyun. Hareket nedenlerinde söylemlerindeki içerikler bunlardır. Ama bugün birisi çıkmış diyor ki, namazı Emeviler türetti. Nereden yazıyorsun Nereden okuyorsun? Hangi tarihlerinden okuyorsun? Nereden okuyorsun? Al bir tarih oku bir. O dönemde Emevilere hangi noktalardan karşı çıkıldığını, nelerden itiraz edildiğini bir oku. Medine'de İmam Malik'in, Küfe'de i̇mam Azam'ın Emevi hanedanına karşı çıkışlarını, Ehl-i karşı çıkışlarını hangi felsefelerle, hangi düşüncelerle, hangi sözlerle, hangi mantıklarla karşı çıktıklarını, iddialarının ne olduğunu bir oku. Ondan sonraki Emeviler namaz diye bir ibadet gerçekleştirdi, Ehl-i bunu reddetmek için çıktı ortaya yere. Veya Ehl-i Sünnet'in alimleri bunu reddetmek için çıktı ortaya diye. Ama tam tersi diyor, Emeviler namazı terk etti diyorlar. Halifeleri namazı terk etti, Şarap içerdi, zina ederdi diye karşı çıkıyorlar. Zulüm yapardı, ayetleri uygulamazdı diye karşı çıkıyorlar. Buyurun biraz okuyun bir. Nereden uyduruyorsunuz tam tersini? Nereden? Hiçbir tarihi temeli olmayan, hiçbir tarihi gerçeğe bağlı olmayan bir şekilde yorumlar yaparak da bu böyledir işte Emeviler böyle üretmiştir diyorsunuz. İnsan biraz okur. Ha okumayan insanlar varsa onları kandırabilirsiniz. Onlar zaten bir mezheple tarih okumaz ama meselelere karşı çıkmıştır. Ne olduğunu da bilmez. Siyer'i okumaz. Siyer nedir, tarih nedir onu da bilmez. Zaten eline bir meal almıştır. Mealler dünyanın ahkamını keser, dinin tamamıyla alim olmuştur. En ufak bir alt kültürü, üst kültürü hiçbir şey yok. Cahilin tekidir, hiçbir konuda bilgisi yoktur ama elindeki mealle ahkam keser. Ha böylelerini kandırabilir. Böylelerini kandırmak için de diğer bilgilerden soğutursunuz. Onları dinsiz yaparsınız, dinle alakası yok der. Ama bu din, Resulullah'tan bugüne kadar yaşanarak dedi. Her türlü tartışmasıyla, her türlü kavgasıyla, doğru yanlış, farklı fikirleriyle tartışıla tartışla geldi. Devlet yönetimleriyle halkın arasındaki ihtilaflarla geldi. Bu ihtilaflara karşı halkın veya ilim adamlarının mücadelelerinin anlatımıyla geldi. Öyle sanal bir ortamda üretilen bir din değildi. Tarihin içerisinden yoğurla yoğurla geldi. Sapıta sapıda geldi. Doğruları tartışla, yanlışları tartışla tartışla geldi. Hepsi var tarihin içinde. Ama birileri çıktı, layık kapalıydı. Kendisi namaz niyaz kılmak istemiyordu, namaz niyazla uğraşmak istemiyordu. Emevilerin üretimidir bu dedi, çıktı işin içinden. Ya bir tarih oku ya. Üstelik doçentti, üstelik efendim tarihçiydi, üstelik efendim bilmem miydi. Kaynak diyorsun nerede? Hadi göster. Yok, yok. Namaz uygulamasının veya salat'ı uygulamasının bireysel ve toplumsal yapılanmadaki seyri zaten tarihi çerçevede belli. Bugün tarihsel kökenlere baktığınız zaman ta tarihten geliyor. Allah da zaten biçimsel olarak bu ayetlerinde anlatıyor. Namazın toplumsal yapılanmadaki seyri zaten çerçevesi belli. Salat ikam etmeyi namaz formunda alınsaydık biz bunu iki yoldan inceleyebiliriz. Bakın iki yolda. Birincisi Bugün kılınan namazların Kur'an'daki boyutunu ele alabiliriz. Yani salatla bağlantılı olarak deriz ki salatın anlam ve içerikleri noktasında bir konu boyutunu alabiliriz. İkincisi ise Kur'an'daki ayetlerden, Rasul'ün örneklemelerinden giderek yeniden bir namaz rükümleri veya namaz veya salat uygulama biçimi ortaya koyabiliriz. Ama Kur'an'dan giderek, ama kökenlerden giderek. Her iki yolda da sonuca gitmek mümkün olabilir. Ayrıca bugünle gelen namaz boyutunun iki yanında vardır. Mesela tartışılır. var, namuşak kısmı var. Tartışılmış bunların geçmişler hepsi. Sanmayın ki geçmiştekiler bugünküler gibi uyur gezerler. Tam aksine. Onlar çalışmalarıyla, hareketleriyle, araştırmalarıyla bugünkülerden daha farklı ve daha azimli, daha sabırlı bir çalışmanın içine girmişlerdi. O günde insanlar Allah'ın kendilerine gönderdiğini anlamak için üzerinde çalışma yapmış, tartışmışlar, incelemişler, kafalarını kırmışlar, birbirlerine girmişler bugünkü gibi. Amerika yeni keşfedilmiyor. Amerika yeni keşfedilmiyor. Resulullah'ın vefatından sonra herkes Allah'ın ayetlerini yaşamak için mücadelesini vermiş kendine göre. Yazmış, çizmiş, isariler yazmış, kaynaklar oluşturmuş. Bugün müzelerde bunların kaynakları var, kütüphanelerde kaynakları var. O günlerden gelen el yazmaları var. Selahat ayetlerle tekrar edilen bir emir olduğuna göre. Resulün bu emri yerine getirmemesi düşünülemez. O zaman şöyle bir soru sormak Müslümanlara farzdır. Acaba Resul Muhammed selahat ikame emrini nasıl anladı ve nasıl uyguladı? Madem ki o bir Resuldür, o ayetleri tebliğ edecek, açıklayacak Allah'ın emri gereği ve de örnekleyip gösterecek, örnek olacak. Hayatını ikam edecek çünkü ona da Müslümanların ilki olmak emredildi. O da Müslüman olarak Allah'tan gelen ayetleri hayatına uygulaması gerekiyor. Öyle değil mi? Tersi mi yoksa? Allah Resulü, ey insanlar ben size Allah'ın ayetlerini açıkladım veyahut da Allah'ın ayetlerini tebliğ ettim kafamıza göre takılın mı? Dedi. Ayetlere bakarsak böyle bir şey demedir mi biraz? Ayetlerde tam tersini söylüyor. Allah Resulü hiçbir zaman, ey insanlar ben Allah'tan bana işte bir ayetler gelip duruyor. Ben de bunları size tebliğ ediyorum. Ne anlarsanız ona göre kafanıza takılın. İster inanın, ister inanın. İnanırsınız da kafanıza göre uygulayın. Böyle mi dedi ya? Eğer biz Allah'ın ayetlerine bakarsak böyle dememiş Ne diyor? Allah bunları açıkla. Kafasına takılanlar varsa. O insanların ayetleriyle. Ve örnekle. Örnek olanlar Yap, uygula. Eğer yapmazsan seni perçeminden yakalarız. Diyor Allah. Cezalandırırız diyor. Resulullah'ın görevi ayetleri okuyup da kafanıza göre takılın diyen bir insan değil. Bizzat sorunları varsa, anlaşılmazları varsa açıklayan, aynı zamanda hayatta uygulayandır. Bir fiil emrediliyorsa, yapılması gereken bir eylem emrediliyorsa, bu eylemi bizzat hayatında yaşama sokandır. Peki o Resulullah'ın yaşadığı hayatı, fiili, Allah ayetinde fiile emretti, salatı, ikamet dedi. E bu hayata şekil olarak, fiil olarak, eylem olarak nasıl sokuldu? Efendim Kur'an'da yazmıyor. E yazmaz tabii. Kur'an'da niye yazsın ki? Zaten fiil emredilmiş orada. Şimdi siz Ali yürü diye bir cümle kurarsanız yürüme kelimesinin anlamını bilmiyor mu insanlar? Kalkar yürür. Ayrıca Ali yürü arkasından parantezinde nasıl yürüyeceğini gösteriyor. Adımlarını şöyle al. Bilmem neyini böyle al. Elinin kolunu şöyle salla diye açıklama mı yapıyorsunuz? Bir kere yürüme fiili var ortaya da o insanların yaptığı bir iş var. Osman otur. Otur deyince insanlar anlıyor. Alıyor, oturuyor. Siz oturmayı tarif mi ediyorsunuz? Niye basitle sığ düşünüyorsunuz? Allah bir eylemden basıyor, Salat et diyor, kalkıp ediyor. Çünkü biliyor. Yürümeyi bildiği gibi, oturmayı bildiği gibi, konuşmayı bildiği gibi, dinlemeyi bildiği gibi, yemeği içmeyi bildiği gibi salatı da ikam ediyor. Çünkü toplumda salatın nasıl ikam edileceğinden dair, o fiilin nasıl ikam edileceğinden bir eylem bütünlüğü var. Yürümeyi bildiği gibi, konuşmayı bildiği gibi, oturmayı bildiği gibi, yemeği içmeyi bildiği gibi, ye ifadesinden ne anladığını Herhalde ye deyince hiç anlamıyor. Veya ye deyince yürümek anlamıyor, uyumak anlamıyor. Ye deyince yemeği anlamıyor. E yemeği, ye fiili şu şu şu şu şekilde bir tarif gerekmiyor. Bu nedenle selat-ı ikame et dediği zaman da bu bir fiildir. Bu fiilin tarifi ayette geçmez. Kalkıyor yapıyor çünkü adam. Yürüdüğü gibi, yediği gibi, içtiği gibi. Çünkü fiillerin tarifini Zaten o toplum, o fiilleri işliyorsa tarifini zaten zımnında yaşıyordur yani. Bunu ayrıca açıklanmasına gerek yoktur. E arkadaşlar, kalkın, haydi gidelim diye bir cümle kurduk. Kalkmayı tarif etmem gerekiyor mu? Gitmeyi tarif etmem gerekiyor mu yani? Zaten o kelimeleri toplumda kullanıyoruz ve arkadaşlar kalkın gidelim deyince hepimiz kalkar ve yürümeye başlarız. Çünkü o fiillerle biz ne yapmak istediğimizi biliriz. Resulullah da ne yapmak istediğini o toplumda biliyor ki, salatı ikamet deyince bir salat anlayışı vardı ve tiildi bu. Bu tiili uyguluyorlar ve örnek oluyor. Şimdi bu örnekliklerle ilgili bir yaşam geliyor. Resulullah salatı şöyle ikam etti. Biz onu kabul etmiyoruz. Niye? O Kur'an'da yazmıyor. Zaten tarihten gelenlerde sapıklık var. yaman var, var, yalan var, yalan şey var, eksiklik var, fazlalık var, bilmem ne var. Eee o zaman Arapların o fiili nasıl işlediğini nereden bileceksiniz? Kafalarını sağlıyor. İşte bu mantıkla bakınca Müslümanlara iş kafalarına kalırsa ve işin gerçeğiyle alakalı bir akıl yürütmeyen bir kendisine alim diye bilinenlere iş bırakılırsa her kafadan bir saç çıkar. İşte meal ve tefsirleri inceledim. Yedi tane salatla ilgili kavram çıktı. Niye? Tanım çıktı. Niye? Günümüzde her kafadan bir salatı tarif eden çıktı. Niye? Çünkü bir fiili tarif etmeye kalkıyorlar. Ama o fiili tarif ederken, putperest Arapların veya Müslümanların o tarihte o fiili nasıl işlediğine ilişkin tarihi kökeni reddettiler. Dolayısıyla o bir fiildir, o fiili kendilerine göre tarif etmeye başlar. Kendilerine göre fil tarif etmeye başlar. Her kafadan bir ses çıkaranların ayeti netleştirilmesi düşünülemez. Allah ayetlerinde birlik istediğine göre de her kafadan sesin çıktığı da bir birlik olur. Şöyle düşünebilir miyiz? Allah uygulamaya yönelik bir emir gönderecek ama uygulaması ile ilgili netlik belirtmeyecek. İnsanlar uygulanacak emri kafasına göre üretecekler. Allah'ın hüküm belirtmesindeki maksat kafaya göre uygulamalar yapmamız için mi diye kimse sormayacak. Allah ayetlerinde bir fiil kullanacak. Herkes bu fiili kendi kafasına göre canlandıracak. Acaba salat etmek şu manaya mı geldi, bu manaya mı geldi? Herkes bu sefer ayrıca yedi tane, benim tespitime göre şimdi yedi tane salat fiilini uygulamaya kalkan insanlar grubu var. Hani Allah bir diyordu? Hani Resul bu işi nasıl yaptıysa siz ona göre yapın diyordu? Hani siz Resul'ün yaptığı şekliyle örnek alarak onu gerçekleştirin diyordu? O ayetler çöpe mi gitti? Çöpe mi gitti o ayetler? Efendim Resulullah'ın nasıl yaptığından ilişkin bu ayetler tarihten geliyor, hadislerden geliyor, siyerden geliyor. Biz onları kabul etmiyoruz zaten. İyi yapıyorsunuz. Yahuda alimleri gibi fiilleri kendi kafanıza göre tarif edebilmek için geçmişi inkar mı ediyorsunuz? O zaman Resulullah'ın örnekliğini anlamak anlama geliyor? Resulullah'ın örnekliği ile ilgili ayetler çöpe mi gidiyor? Allah'ın ayetleri gönder demesindeki maksat kafasına göre insanların ayetlerini anlayıp, kafasına göre ayetleri yaşayıp dağılmak mı? Yoksa kafaya göre yapılanları bir kenara bırakıp, Allah'ın emrettiği şekilde Rasulullah'ı örnek alıp, o nasıl o ayetleri uyguladıysa, piyiyle döktüyse, yaşama döktüyse, o şekilde uygulamak. Doğru sorularsa soru. var. Şimdi, meal ve tescilere bakarsak, selahat ikame konusunda 7-8 tane anlam açıklaması var. Her kafadan bir ses çıkmış. Ayetlere bakarsak, selahat kelimesinin kendi anlamı, cuma suresinde işaret ettiği anlam, bir de enfal suresinde işaret ettiği anlam, Araplara işaret ettiği anlam, salat hakkında tanımlama var. Bunun dışında benim tespit ettiğim tanımlamalar yok. Öyleyse Allah'ın ayetlerinde Resul'e belirttiği yerden hareket etmeliyiz dememiz gerekirken niye farklı yerlere gittik? Ne diyordu Allah? resulne Ayetleri mi onlara tebliğ et, açıkla ve uygula, yaşa. O zaman Resulullah demek ki Resul Muhammed ayetleri sadece orijinal metniyle insanlara tebliğ etmedi. Aynı zamanda, insanların sorularına göre açıkladı. Mesela, Mekke ve Medine'nin dışında insanlar geldi, Mekke ve Medine'nin içindeki insanlar gibi anlamıyordu. Rasulullah'a sorular, ya Rasulullah biz bu ayetteki şu kelimeyi anlamadık. Niye? Çünkü belki başka şiveden geldi, başka bir yerden geldi, nitekim Rasulullah'ın zamanında bütün Arabistan'a egemenlik oldu. Arabistan'ın her yerinden geliyor. Yemen'den de geliyor, Katar'dan da geliyor, bugünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nden de geliyor, Şam civarındaki Araplardan da geliyor. Kuzeyinden, güneyinden, doğusundan, bapsundan, Arabistan'ın geliyor insanlar. Ama Mekke'nin ve Medine'nin dilini kullanmıyor herkes, Şivesini kullanmıyor herkes. Gelenler açıklama istiyor. Ve Resulullah açıklıyor. Uyguluyor. Şimdi bu insanların naklettiği haberler, ile ilgili, ile ilgili haberler hepsi yalan mı olacak? Ya? Hiçbir bir, bir lütufan yok mu? Hiç yazılı kaynağı geçiren yok mu? E var ama görmek istemiyoruz. Çünkü kendi kafamıza göre tercüme etmek istiyoruz. Çıkarımıza uygun bir şekilde. Ama Resulullah'ın hayatına bakarsak, o ayetleri tebliğ açıkladı, uygulayarak gösterdi. Buna itirazımızın mümkün olması mümkün mü? Elbette hayır. Öyleyse sorumuz şöyle olacak. Allah'tan salat emrini alan Resul, ayetleri okudu, soranlara salatı anlattı, uygulayarak da gösterdi, yaşadı. Kur'an'ı kabul edip Resul'ün hayatını inkar edenler, Resulün hayatına ilişkin bilgilerin hepsine çöpe atarak diyorlar ki, Resulün açıklaması zaten Kur'an'da var. Fiillerin açıklaması yok kardeşim. Kusura bakma. Fiil zaten fiildir. Fiiller o toplumun yaşama şeklidir. Şekiller açıklanmaz Kur'an'da. Biraz düşünün ya, akıl et. O fiillerin tarihleri açıklanmaz. Onlara soruyorsunuz, niye çöpe atıyorsunuz Resulullah'ın hayatından gelenleri? E Kur'an'da zaten açıklaması var. Nasıl? E Kur'an'da ayet var. Açıklaması nasıl? Zaten herhangi bir şeyin Kur'an'da açıklaması varsa, ayeti okuyoruzsa görüyoruz. Ancak salat kelimesinin veya salatı ikame etme deyiminin açıklaması Kur'an'da yok ki, o fiilin açıklaması yok. Ne yapacağız? Kafamızdan üreteceğiz yani? Şimdi? Üretmişler işte, 7 tane açıklama üretmişler. Hangisi? Çıkarımıza gelen mi? Bunun için mehal verenler, tefsir edenler salat ikame etmeyi açıklayacağız diye uğraşmışlar. Açıklama yok diye. Sen de uğraşıyorsun. Onun için mesela sen de diyorsun, salat, zihinsel ve mali destek çıkmaktır veya destek çıkmaktır diye açıklıyorsun. Niye? Hani Kur'an'da açıklama vardı? Niye açıklama ihtiyacı duydun? Neden Resul'ün açıklamalarına bakmadıkları için yapıyorlar bunları? Neden bu tür açıklamalara ihtiyaç duyuyorlar? Madem ki Kur'an her şeyi apaçık yaptı, fiilleri de açıkladı. Mesela salatı emretti, salatın fiilen nasıl uygulanacağını tek tek yazdı. Salat şöyle uygulanır dedi. Dedi mi? Var mı böyle bir şey? Yok. Onu sen yapıyorsun artık. Ya tarihten getiriyorsun, o yaşamdan getiriyorsun, salat böyle uyguluyorsun veya da bugün kafandan uyduruyorsun. Salat böyle bir anlama gelir, bu şekilde uygulanıyoruz. Senin kafandan veya insanların kafasından uydurdukları uygulama biçim önemli değil ki Rasulluhan uyguladığı biçim önemli. Bir taraftan Rasullüden gelen bilgiler reddedip diğer taraftan Rasul böyle uyguladı dersen o zaman kimse inanmaz. Yani kafandaki açıklamaya göre Rasullüh böyle yaptı dersen demezler mi insana? Hani sen Resulullah'ın tarihinden, yaşamından gelen bilgileri reddediyordun. Şimdi sen kendi kafandakine Resulullah böyle yapıldı diye hangi mantıkla söylersin? Gülerler, kargılar bile gülerler. İnsan sonra biraz akıllı olmak lazım. Her zaman insanların karşısına hı, doğru. Hı, doğru. Sen doğru diye çıkan olmaz. Benim karşıma birisi dese ki mesela çıksa, önce dese, ben mezhepleri reddettim veya hadisleri reddettim veya tarihi reddettim. Elimde Kur'an var. E tamam, iyi. Sonra peki şu ayeti bana anlat. Resulullah salatı nasıl uyguladı? Anlatıyorsun. Ben ona sorarım, nereden biliyorsun? Orada mıydın? Seni destekleyen herhangi bir kültür var mı? Herhangi bir bilgi var mı? Yoksa kafana göre açıkladığın bu açıklamayı Resulullah böyle yaptığı ona dayatıyor musun? Diye sorarım. Ben sorarım ama birisi der, aa çok güzel, bak işte böyle olmalıdır. Zekin böyle, aa çok güzel, işte böyle olmalıdır diye insan çok, hiçbir kültür yok, yaşamına da uygun geliyor. Namazı kaldırıverdiler ya, memnun oluyor artık. Zaten kılmıyordu, o oh, çok memnun oldum. Etrafında böyle insanlar çok okumuşlar veya duymuşlar. Oo, namaz yok mu zaten hocam ya? Bak, Hakkı Hoca'dan öğrendik veya işte onun talebelerinden öğrendik. Bak, namaz yok mu? Zaten oradaki salatta zihinsel ve maliyet destekmiş. Elimizde olursa zaten bir desteğimiz yaparız. Kafamızda çalışıyor zaten, otururuz. Zihinsel yorumlarımızı birbirimize otururuz, gıdı ederiz, iş biter. Salatı gıdı gıdı etmek ve olursa oraya buraya destek çıkmak olarak anlayıverdiler, geçtiler. İşlerine de geldi ha. Şimdi oturuyorlar, zevzekleniyorlar, ondan sonra bir salat ettikler. Yapmayın Allah'a, yapmayın. Biraz düşünün, Allah size aklı boşuna vermedi ki. Kafadan uydurulmuş tanımlara göre din yaşanmaz. Neden böyle yapıyorlar diye sorduğun zaman sorarsan, ben şöyle derim. Çünkü Rasulullah'ın açıklamalarına bakarlarsa, salatı ikame etmenin karşılığında, zihinsel ve mali destek çıkmak veya destek çıkmak anlamını bulmayacaklardır. Yok. Çünkü. Onun için hemen alerice siyerler çöpe gider, hadisler çöpe gider, geçmişteki bütün kültür çöpe gider, ansiklopediler çöpe gider, sözlükler çöpe gider, lügatlar çöpe gider. Niye? Çünkü onlar ortaya çıkarsa yalanları ortaya çıkar. Çünkü hadisleri, siyeri çöpe atmazlarsa sonradan ürettikleri tüm tanımlar çöpe gidecek. Kendi tanımları çöpe gitmeden tarihten gelen her şeyi çöpe atarlar. İşte onlardaki bu bencil, çivirli bir şekilde kendi tanımlarımız çöpe gitmesin diye bütün tarihten gelen bütün kültürü çöpe atmaları yani Resul'ün hayatını çöpe atmaları yani Müslümanların hayatını çöpe atmaları bir. Böyle bir davranışın İslam ile Müslümanlıkla ilgisi hiç yok. Onlar böyle yaparak resmen bilerek ve isteyerek Allah'ın ayetleri mi onlara tebliğ et, açıkla, uygula, örnek ol ayetlerini çaparlar. Hem de şeytani bir zekayla. Andolsun ki onlar ve biz ayetlere aykırı olarak yürüttüğümüz akıldan kurduğumuz mahkemeden verdiğimiz kararlardan sorumlu olacağız. Evet, konu uzadı. Açıklamalar ve örnekler çoğaldığı için onun için burada kesiyorum. Bu bölümün devamını önümüzdeki haftaki bölümle birleştirerek sunacağım inşallah çok uzamasın diye. Çünkü ayetlerle ilgili incelemelere geçiyorum. Oradan farklı sonuçları göreceğiz. Inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Size iyi geceler ve Allah'a emanet olun diyorum.